ve kulle bid'atim Ve kulle dalâletin fil nâr ve Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Üzeniz olsun Bayramdan sonraki ilk dersimizde ki Allah Azze ve Celle Zilhiccenin ilk 10 günü olan Ve bayramla son bulan O 10 günde Hakkıyla itirak ettiği kullarından Eylesin ki Allah Azze ve Celle bu 10 güne biliyorsunuz ve o 10 güne yemin olsun diyerek o geçirdiğimiz zilhikçenin ilk 10 gününe bayramın birincisi günü dahil Allah Azze ve Celle onun büyüklüğüne azametine binaen yemin ediyor İnşallah Allah Azze ve Celle gelmiş ve bir yıl önceki ve araf'e günü tutulan oruçla beraber bir yıl önceki ve bir yıl sonraki gelecek yıllık günahlarımızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bağışlanmasını dilediği gibi biz de bağışlanmasını dileriz. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti üzerindeki haklarından bugünkü dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğu. Allah Azze ve Celle Allah Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özelliklerinden bir tanesi olarak da onu Aleyhissalatu Vesselamı peygamberlerin sonuncusu kılmıştır. Yani bu özellik Hatemun Nebiyin olması, peygamberlerin sonuncusu olması Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi olarak kılmıştır ki bir mümin Buna kesinlikle, kesinlikle ne yapar? İman eder. Neden? Çünkü ileride rivayetler, sahih rivayetler gelecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hatımın nebin olmasına rağmen müminler bu şekilde iman eder ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra çıkıp peygamberlik iddiasında bulunan kimseler olmuştur. Ama bir mümini ne yapamamışlardır? Asla asla kandıramamışlardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğuna inanan, iman eden müminler onların bu yalancılıklarını asla asla kalmamışlardır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatem Nebiyyin olduğuna delalet eden ayetlerden bir tanesi de Ahzab Suresi 40. Ayet-i Kerimesidir kardeşlerim. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ma kana Muhammedun aba ahdim min rijalikum, ve rasulullah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin babası değildir. Fakat o Allah azze ve celle'nin resulü ve nebilerin sonuncusudur buyuruyor Allah azze ve celle. Bu ayet çok açık ve seçik bir şekilde gösteriyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği gibi kendisiyle beraber de gökyüzünden semadan gelen vahide kesilmiştir. Buna bu şekilde biz iman ederiz mümin olarak, müslüman olarak. Neden? Daha hala günümüzde kendisine gökyüzünden vahiy geldiğini iddia eden yalancılar mevcuttur ve kıyamete kadar da mevcut olacaktır. Ama bununla birlikte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın son peygamber olmasıyla ve aleyhissalatü vesselamın vefatıyla birlikte peygamberlik kesildiği gibi, sona erdiği gibi gökten, semadan gelen vahiy de sona ermiştir. Ayetin kelimenin tefsiriyle alakalı olarak İmam İbni Cerir Et-Taberi Rahimullah diyor ki Ey insanlar biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir oğlu vardı. Yani evlat edindiği Zeyd bin Harife radıyallahu anhu vardı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kendisine evlatlık edinmişti ve o aynı zamanda Zeyd bin Muhammed olarak çağrılıyordu. Yani Muhammed'in oğlu Zeyt olarak çağrılıyordu. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde babalarınızla çağrılın ayeti geldiği zaman artık bu kendisine ne yapılmıştı? Yasaklanmış Zeyd Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı Zeyd İbni yani herkes kendi babasının ismiyle çağrılır olmuştu. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yaptı? E, Zeyd bin Harisenin babasıdır. Ne de sizden birisinin babası değildir. Fakat o ayetin kerime, ayeti kerimeyi şerh ederken İmam Cabir, İmam Cerir İbn Cerir Taberi böyle diyor. Fakat o Allah Resulullah'ın resulüdür. Peygamberlerin sonuncusudur ki kendisiyle beraber bu bir daha açılmayacak şekilde peygamberlik kapısı kapanmıştır. Ee, İbn-i Ketir Rahimullah ayet-i kerimenin yani Ahzab suresi 40. ayet-i kerimenin e, tefsirinde diyor ki bu ayet gösteriyor ki apaçıkça bir delildir ki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir nebi yoktur. Çünkü ayetin kerimede ve khatebun nebiyyin diyor nebilerin sonuncusudur. Ki Biz bu derslerimize başlarken nebi ile rasul arasındaki farkı anlatmıştık. Her rasul bir nebidir ama her nebi bir rasul değildir. Burada Allah Azze ve Celle nebilerin sonuncusudur derken kendisinden sonra bir nebi bir rasul bir nebi gelmeyeceğini söylüyor ki rasulün gelmemesi ondan çok daha evladır. Evet ki birçok Allah rasulü aleyhissalatü vesselamdan gelen ve sahabeden gelen birçok mütevatir rivayette ashabı hakkında ve ashabı arasında ve müminler arasında bu konuda hiçbir kimse zıddına, aksine bir söz kesinlikle ve kesinlikle söylememiştir. Çünkü bu aynı zamanda la ilahe illallah muhammed rasulullah şahadetini bozan bir söylem olur. Kişatlarından bir tanesi de insan. La ilahe illallah dediği gibi o şehadetin ikinci kısmı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü'dür şartlarından bir tanesi de onun peygamberlerin sonuncusu olduğuna iman etmektir. Evet ki müfessirlerin bu konudaki sözleri bu ayet Ahzab suresi 40. ayeti kerimesinde hemen hemen aynıdır dediğimiz gibi. Muhammed ümmeti arasında bu sözde herhangi bir ihtilaf, herhangi bir çatlak söz asla ve asla vuku bulmamıştır. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın peygamberlerin sonuncusu olduğuna delalet eden olaylardan bir tanesi de biliyorsunuz bir daha önceki bütün peygamberler nebiler, rasuller belli bir ümmete gelirdi. Belli bir topluluğa kendi kavmine gelirdi. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bütün insanlığa, kendi döneminde yaşadığı ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara, insanlarıyla, cinleriyle gönderilmiş olması, risaletinin umum olması da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiği dinin tam olduğunu, kendisinin bunun da son peygamber olduğunu gösteren en büyük denirlerden bir tanesidir. Çünkü Allah azze ve celle el ve ve Bugün size dininizi tamamladım. Din olarak sizden nimetimi tamamladım ve din olarak da sizden İslam'dan razı oldum diyor Allah azze ve celle. Bundan sonra ne bir din gelecek ne de artık o dini ki biz dinin, Peygamber Aleyhisselam'ın ölümüyle din ne yapılmıştır? Artık tamamlanmıştır. Onda bir ne bir eksiklik, ne bir noksanlık asla ve asla Allah Azze ve Celle bırakmamıştır. Öyleyse bu din, İslam dini son dindir. Bu dinin peygamberi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve de bu dinin dolayısıyla son peygamber kendisinden sonra ne bir peygamber gelmeye ihtiyaç duyulmuştur ne de eksik olan bir şeyin vahiy ile tamamlanmasına asla ve asla ihtiyaç bırakmamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle, diliyle ne yapmıştır? Bu dini tamamlamıştır. Allah Azze ve Celle o peygambere hakkıyla ümmet olan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğuna dair gelen deliller. Sünnete baktığımız zaman birçok hadis-i şerifte ki çeşitli lafızlarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğunu gösteren Birçok delil gelmiştir. Bunlardan bazılarını zikredecek olursak bu rivayetlerde gelen hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğu belirtilmiştir. Ebu Hureyre Allahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir et getirildi. Kendisi onun kol tarafını kaldırdı ki Allah Resulü Vesselam kol tarafını yani koyunun kol tarafını çok severdi aleyhissalatu vesselam. Sonra diyor ondan bir çiğnem aldı, ondan ısırdı ve daha sonra buyurdu ki aleyhissalatu vesselam اَنَا سَيِّدُ kıyame. Ben kıyamet günü insanların efendisiyim. Neden böyledir bilir misiniz diye sordu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet günü o gün meydana gelen bazı olaylara haber verdi. Kendisinden şefaat istenilmesi meselesini anlattı. Daha sonra da ta şefaat istemede peygamberler dolaşıldıktan sonra bazı peygamberler kendisine gelineceğini haber verdi. Ve onların şöyle dediklerini yani kendisine şefaat istemek için gelen insanların ''Enterasulullahi'' Sen Allah'ın Resulüsün ve peygamberlerin sonuncususun. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır diyerek ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a giderek kendilerine şefaat etmelerini istiyorlar. Ki buradaki şahit sen Allah'ın Resulü, peygamberlerin de sonuncusudur demeleri ne olmuştur? Bu hadisin delil olarak gösterilmiştir. Yine Sevban radıyallahu anhu hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah azze ve celle benim için yeryüzünü dürdü diyor. Ben diyor onun doğusuyla batısıyla her yerini gördüm. Ki benim ümmetimin mülkü bu benim için düzüle, e, dürülen, doğusuyla, batısıyla e, dürülen her yere ulaşacaktır buyuruyor Allah Resulü vesselam. ve bana kırmızı ve beyaz verildi diyor. iki tane e, kent hazine yani altın ve gümüş olarak iki hazine verildi diyor Allah Resulü vesselama. Sonra diyor ki ben diyor Rabbimden bir şeyler istedim dua ettim. Dedim ki Allah, e, ümmetimi Genel bir kıtlıkla helak etmemesini istedim diyor. Ve daha sonra da onların başlarına bir düşman musallat ederek onların birliğini bozmamasını istedim diyor. Ve Rabbim bana dedi ki ey Muhammed ben bir şeyi hükmettiğim zaman kader olarak artık o geri çevirilmez buydu diyor. Ve senin ümmetin genel bir kıtlıkla yok edilmeyecek diyor. Daha sonra da bir düşman onların birliğini bozmak için de saldırmayacak. Fakat diyor ümmetin birbirine girecektir. Birbirlerine düşman olacaklar, birbirlerine esir edecekler. Ve daha sonra da sizin diyor ümmet, ümmetim üzerine korktuğum ellerimde kılıçlarıyla sizin başınıza gelecek idarecilerdir diyor. Daha sonra kıyamet diyor iki büyük şey. Daha sonra diyor kıyamet kopmayacaktır. Ne zamana kadar? Bazı ümmetimden bazı kabileler müşrikliğe katılmadıkça, ümmetimden bazı kimseler putlara tapmadıkça, hatta diyor ümmetimden 30 tane diyor yalancı çıkacak, yalancı peygamber çıkacak. 30 tane. Ben peygamberlerin sonuncusuyum benden sonra peygamber yoktur ve ümmetimden bir taife de hak üzere devam edecektir ve Müslüman İbni İsa diyor ki onlar diyor onlara muhalefet edenler o hak üzere olanlara muhalefet edenler onlara da asla asla zarar veremeyeceklerdir. Buradaki şahidimiz de ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Sözüdür. Evet. Yine Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ene kaidul Murseline ve la fakhra." Ben diyor gönderilmişlerin önderiyim, lideriyim. Ki bunda hiçbir övünç yoktur. Bu Ana khatamun nebiyyin. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ve fakhra bunda övünç yoktur. Ben şefaat edenlerin ve şefaati kabul edilenlerin de ilki buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine aleyhissalatü vesselam kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğuna dair bazı misallerle bunu anlatıyor. Ve buyuruyor ki Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen rivayette benim benzerim ne diyor peygamberlerin benzeri bir adam gibidir ki bu adam bir bina inşa etmiştir, bir ev inşa etmiştir. Sonra onu tamamlamış, güzel bir şekilde süslemiştir. Sadece diyor, o güzel binada bir tane e, pirket veya tuğla, kerpiç neyse açık bırakmıştır diyor. İnsanlar oraya girmeye ve hayretle o binaya bakmaya başlarlar diyor. Ve derler ki keşke şuradaki o kerpiç, tuğla neyse pirket de yerinde olsaydı derler diyor. Müslim'de gelen ziyadelikte ise işte o pirket tuğla benim ve Allah Azze ve Celle benimle beraber, benimle peygamberliği sonlandırılmıştır buyuruyor aleyhisselatu vesselam Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki aleyhissalatu vesselam benimle diyor daha öncekilerin benden önceki peygamberlerin misali bir adama benzer ki o adam bir ev yapmıştır en güzel şekilde tamamlamış ve onu süslemiştir. Ancak diyor tam o evin köşesinde bir pirketlik tuğlalık yer kalmıştır ki insanlar onu gezmeye ve hayretle bakmaya başlarlar ve derler ki Keşke bu o eksik olan e, tuğla yerinde olsa derlerdi. İşte ben o tuğlayım ve ben Hatemün Nebiyin, peygamberlerin sonuncusuyum buyuruyor Aleyhissalatu Vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğinin e, kendisine peygamberlikle beraber e, vefatıyla beraber Peygamberlerin ki Peygamberlik görevinin vazifesinin kesileceğine ve kendisinden sonra bir Peygamber gelmeyeceğine dair rivayetlerde, Allah e, abduhu rrahim Allahu anhu'dan gelen rivayette Allah Rasulullah ﷺ diyor ki: "Kanet bnu İsrail tasusuhumul enbiya. İsrail ollarının kardeşlerim ayrı bir özellikleri vardı. Allah Azze ve Celle'nin hakikaten çok büyük nimetleri vardı İsrail ollarına karşı." Bunlardan bir tanesi de kendilerini nebilerin idare etmesiydi. Yani siyasetçiler diyoruz ya bugün siyaset aslında Arapça bir kelime ve halkın, insanların maslahatı için çalışmak manasına gelir. Yani bugünkü olduğu gibi cebi doldurma, taraftarlarını zengin etmek manasına değil. İnsanların maslahatı için çalışmak. Ve o zamanki nebiler de İsrailoğullarına bir yöneticiydi aynı zamanda. Bir nebiydi ve aynı zamanda onların maslahati için çalışan ve onları da yöneten insanlardı. Ve her nebi öldüğünde hemen arkasından onlara bir nebi gönderiliyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hmm. benden sonra bir nebi yoktur. Benden sonra ne olacaktır? Halifelik olacaktır. Ve sonra da e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi halifelik mülke dönüşür ki babadan oğula dönüşür. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın vefat edeceği hastalığında evinin perdesinin, evinin penceresinin perdesini açtığında insanların Ebubekir radıyallahu anh'un arkasında saf tuttuklarını görür ve diyor ki ey insanlar muhakkak ki nübüvvetin mübeşşaratından salih rüya'dan başka bir müslümanın gördüğü salih bir rüyadan başka veya da kendisine gösterilen salih bir rüyadan başka bir şey kalmamıştır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Sa'di ibn Abi Ebi Vakkas radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Tebuk savaşına çıktığı zaman geride Medine'de Ali radıyallahu anhuyu idareci olarak bırakıyor kendi yerine. Ali diyor ki radıyallahu anhud, ey Allah'ın Resulü beni Kadınların ve çocukların, çocuk ve kadınların başına mı bırakıyorsun? Yani kendisini onlar gibi aciz olarak mı gösteriliyor şeklinde, tepki gösterdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Senin diyor benim katımda tıpkı Harun ile Musa'nın birbirine olan yakınlığı gibi olmak istemez misin diyor. Fakat ancak diyor benden sonra bir nebi gelmeyecektir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olduğuna dair gelen rivayetlerden bir, e, bir tanesi de kendisinden sonra çıkacak yalancı peygamberleri Allah Resulü Vesselam ümmetinden sakındırıyor. Bu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyamet kopmayacaktır. Ne zamana kadar? Hatta diyor iki tane büyük topluluk Aralarında büyük bir savaş olmadıkça, bu iki topluluğunda daveti birdir diyor, davaları birdir Müslümanlar. Hatta diyor, içlerinden 30'a yakın yalancı deccaller çıkacaktır diyor. Yalancılar kardeşlerim. Hepsi de kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu iddia edecekler ki bu 30 tane kişi yalancı deccal, peygamberlik edda eden bu kimseler çıkmadıkça da kıyamet kokmayacaktır buyuruyor. Aleyhisselatu ve Yine Cevâbir İbn-i radiyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, ben diyor Allah Resulü aleyhisselatu ve selamı şöyle buyururken işittim. Kıyamet zamanı yalancılar çıkacaktır ki onlardan sakının buyurdu. Allah Resulü ve e yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın peygamberlerin sonuncusu, mescidinin de mescitlerin sonuncusu ve ümmetinin de en son ümmet olduğuna dair, olduğuna derayet eden hadislerden, bak hadislere baktığımız zaman, bu Hureyre radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde, Kılınan namaz diğer mescitlere göre kılınan diğer mescitlerde kılınan namazdan bin, bir, bin defa daha üstündür. Bin namaz daha üstündür. Ancak diyor mescidi haram nedir? Bundan müstesnadır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nebilerin sonuncusudur. Onun mescidi de mescitlerin sonuncusudur mescitlerin sonuncusudur derken kardeşlerim bu Mescidi Aksa Mescidi Nedveli Mescidi Haram gelen rivayettedir biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam sefer maksadıyla ancak bu üç mescide sefer düzenlenebilir. Neden? Çünkü bugün insanlar evlerinden kalkıp işte falanca şahsın mezarı, falanca mezarı deyip ne yapıyorlar? Özel ee, yolculuklar düzenliyorlar, seferler düzenliyorlar, ziyaretler düzenliyorlar. Halbuki bu ziyaret üç mescidin dışında yapılması haramdır kardeşlerim. Mescid-i Aksa ki orada kılınan namaz beş 500 yüz namazda, 500 namazdan daha hayırlısır, daha hayırlıdır. Ki Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'yı tekrar Müslümanlara geri versin, çevirsin. Orada hepimize namaz kılmayı nasip eylesin kardeşlerim. Allah'ım amin. Daha sonra fazilet olarak Mescid-i Nebevi gelir ki Allah Resulü Selam'ın kendi elleriyle inşa, etti, inşa ettiği orada kılınan namaz da bin namazdan daha üstündür. Yani fazilet olarak, hayır olarak ve daha sonra da en faziletli olan Kabe mescidi Haram'da da kılınan namaz yüz bin namazdan daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle hepsini ziyaret edip namaz kılmayı bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Ki fazilet olarak Artık bu fazilet ne yapmıştır? Ee, ki bir mescit yapalım da şu kadar işte sevabı olsun diye bir şey artık Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinden sonra da ne yapmıştır? Ortadan kaldırılmıştır. Ki Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu mescidim de mescitlerin sonuncusudur buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğuna dair e, olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi de bir e, Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki benim diyor isimlerim vardır. Ben Ahmed'im, ben Muhammed'im ben diyor küfrü yok eden mahiyim ve ben insanların benim arkamda toplanıldığı haşirim ve benden sonra nebi olmayan akibim buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ahmet, Muhammed, Mahi, Haşir ve Akib. Allah Resulü Selam'ın isimleri. Aleyhisselatu Vesselam. Ve bütün bu rivayetler gösteriyor ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam peygamberlerin sonuncusudur. Ve onun vefatıyla Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatıyla da semadan Mahi kesilmiştir. İslam bunu emreder ve biz müminler de inşallah buna bu şekilde iman ederiz. Allah Azze ve Celle hakka bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin Kardeşlerim bunu bilmenin ne faydası vardı? Birincisi bu bizim itikadımız, inancımız budur kardeşlerim. Ve günümüzde de maalesef kendisine vahiy geldiğini hatta bazıları peygamber olduğunu dahi ne yapmışlardır? iddia etmişler ve bu met içerisinde kendilerine de tabi bulmuşlardır. Kendilere uyanları bulmuşlardır. Ama biz bunları bilir ve iman edersek hiçbir şekilde ne yapamazlar? Bizi kandıramaz ve bizlere de buna iman ettiremezler. Bizler Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in son peygamber olduğuna, vahyin onun ölümüyle vefatıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin kesildiğine bu şekilde iman etmişizdir. Allah Azze ve Celle bizleri bu imanla yaşatsın ve bu iman üzere öldürsün kardeşlerim. Ve sırat-ı müstakimde kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Allah hasil ve celle Ya hem dünyada hem de ahirette senden iyilik, güzellik isteriz. Allah'ım seni sevmeyi, <gülüyor> seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la illa en testagfiruk ve tubilek ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Thank <laughs> you.